Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye Günaydın Bir Dolap Kitabı. Hoş geldiniz. Ben Banu. Günaydın. Hoş geldiniz. Ben Yıldıray. Bugün yine bir sürü güzel kitapla karşınızdayız. Evet. Sen önüne dizdim de onları. <gülüyor> dizdim bir de. Çok sevdiğim kitaplar bunlar. Ee, tamam. Kitaplara geçmeden önce bir şey sorayım. Çizgi romanlar hakkında ne düşünüyorsun? Çok severim. Çok seversin. Peki. Başka? Ee, başka? aldığım zaman bir solukta okumak isterim. Zaten hani ortasında bir yerde bırakamazsın. Devamını Değil okumak mi? istersin. <gülüyor> Ama onlar da hep inat gibi son sayfada o bitmemiştir o öfü evet. yani. <gülüyor> çok hem de çok böyle kötü bir yerde biter ve hep merak edersin arkasından ne gelecek acaba diye. Peki böyle ders kitabının arasında koyup çizgi roman okumak vesaire böyle şeyler. Ee, hiç yapmadım. Zaten hani ortalık yerde gayet yoktu. rahat <gülüyor> okurdum ben. Hala da çok severek okurum çizgi romanları. Ya çocukken ben de yani Çocukluğumdan beri çizgi roman okumayı çok severim. Hatta aslında bir dolap kitapta ki yazılarımızda sık sık söylüyoruz çizgi romanlar hakkında filan yazmamız gerektiğinde çizgi romanlar zannedildiği gibi boşa hani harcanan bir zaman değil, boşa harcanan bir emek değil. Tam tersine çizgi romanların kattığı bir sürü güzel şey var. Tabi yani çizgi romanları da seçmek lazım. Yani her çizgi romanda demek doğru değil belki ama. Ee, her kitap gibi, evet. ee, biraz seçmek lazım ama bir sürü güzel şey kattığına inanıyorum. Bugün de önümde tam dört cilt <gülüyor> Desen yayınlarından çıkan Spiru ve, Spiru ve Fantazio serisi var. Bunlar Spiru ve Fantazio'nun son e, çizimleri. Çünkü onun tarihini anlatmam lazım. Bu ne demek? O anlam, ne anlama geliyor? Onun tarihini anlatmam lazım. Desen yayınlarının hazırladığı, e, yayınladığı Spiru ve Fantazioların dört cildi işte Paris sular altında ölmek istemeyen adam. Spiru ve Fantazio Tokyo'da Yoyogi Parkı Samurayı yani ve Z'nin yolculuklarına yolculuk kaynaklarına yolculuk Aa, ne kadar yanlış ters konuşuyorum bugün <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, e, Türkçeleştiren de Işık Ergü'den Çize, e, yazar ve çizeri de bu e, dizinin bu son halinin Spiru'nun yazar ve çizeri de Morvan ve Minuera e, Spiru'yu ben e, çocukken okumuştum sen e, okudun Okudum. değil mi çocukken? Ama böyle baskılar değildi yani samanlı kağıdı ve küçük. Küçük boyda. evet e, sanıyorum onlar işte milliyetin zamanında verdiği fasiküller milliyetin çıkardığı fasikülleri sanırım. Olabilir. E, o, e, bende onlar vardı bir de ben e, yanlış hatırlamıyorsam Spiro Fantasio'yla da yine o benim için efsanevidir ya da ben artık oraya yakıştırıyorum her şeyi kaynağını bilmediğim her şeyi milliyet çocukta okuduğumu e, ...varsayıyorum şu anda ilk defa. Orada karşılaştım varsayıyorum. E, Bunlar emin değilim aslında. Ama e, çocukken ben de Spri ve Fantazio okumuştum. E, ve o zaman da çok keyif almıştım. E, fakat bu baskıları açıkçası bir de tam macera var. Yani her bir ciltte tam macera var. Öyle ortalık bir yerinde bitip de işte bir sonrakini beklemek gibi bir derdimiz yok <gülüyor> evet. bunda. Evet iştah kabartıcı. E, ama yine de insan bir sonrakini almak istiyor gerçekten. Onu da okumak istiyorsun. Şimdi Spree ve Fantasio e, önemli e, benim için yani eğlenceli de bulduğum e, maceralar yaşıyorlar sürekli. E, i̇lginç de bir tarihi var Spiru ve Fantasio'nun. E, çizgi roman dünyası içindeki önemini çok kestiremiyorum açıkçası. Yani önemsiz değil. Hani bir Tenten kadar bir Asterix kadar bilinen e, ve okunan çizgi romanlar olduğunu e, biliyorum diyemeyeceğim ama sanıyorum. E, tarihi şiçesi ilginç. Aslında çok eski. Bunlar Tenten Ten gibi çok hı. eski çizgi romanlar. İlk Spiru macerasını işte 1938'de Oo, yayınlamışlar. Evet eskiymiş. 1938 yaratıcısı Belçikalı. Yani işte yine Tenten Ten gibi Asterix gibi hı. Belçikalı. Yaratıcısı kısaca kendine Rob well diyor. Robert Weller. İşte 1938'de yayınlıyor. O günlerde Spiru... Aslında böyle hani şu kapakta gördüğün işte uz, e, bilim kurgu kostümlü süper kahraman e, kıyafetli adam değil de bir otelin kırmızı kıyafetli komisi. Ha, evet. evet. Ben, <gülüyor> benim ilk okum, benim çocukken okuduğum Spiru da öyle. Yani i̇şte daha çocuksu evet. bir görüntüsü vardı. Böyle de. Evet. evet evet bir otelin e, şey komi işte ne denir? Odacı mı denir? E, kırmızı üniformalı asansörcüsü. Evet o kostüm. Evet, hatırladığım Kırmızı şimdi. üniformalı asansörcüsü. Evet. İşte 1938 yılında bu şekilde çıkıyor ortaya Spiro bir biçimde. Robert Feller tarafından yayınlanmaya başlanıyor. Ee, sonra e, 1939 yılında e, Spiro'nun yani bu Spiro dizisinin maskotu Spip var. Sincap. Hı hı. Sincap Spip 1939 yılında e, giriyor. Spiro onu e, bir kafesten kurtarıyor 1939 yılında. Böylece bütün maceralar, maceralarda bundan sonra Spip'le karşılaşmaya başlıyoruz. Sonra İkinci Dünya Savaşı. Ee, başlıyor işte ve e, Robwell yani yaratıcısı Robert Veller e, savaşa katılıyor o savaşa katılınca e, şeyi, karısı Blanche Dumoulin var Blanche Dumoulin Davin mahlasını kullanarak e, Belçikalı çizer yine bir Belçikalı çizerle anlaşıyor Luc Lafne ile e, anlaşıyor ve Spirou'yu devam ettiriyorlar. Yani demek Vel... ki o kadar ilgi görüyor ki e, asıl yazar gidince demek ki onu bekleyelim dememişler. Hayır zaten bir yandan savaş sürüyor yani o derece devam ediyor evet, aslında. Bu da çok bir, ilginç bir, evet. bir durum tabi yani bayağı savaş. Yani, tamam savaş her yerde her an yok belki ama yine de hani e, devam ediyorlar. E, Luc Lafney ile Davin Mahlaslı Blanche Dumoulin devam ediyorlar. E, Robwell e, 1943 yılında Spiro'nun yayın haklarını satıyor. Yayıncı Dupuy'e satıyor yayın haklarını. O tarihten itibaren de sürekli farklı yazar ve çizerler dönem dönem Spirou'yu devam ettiriyorlar ve bugüne kadar işte elimiz önümüzdeki örneklere kadar. Peki bir biliyor. şey soracağım. Hı. Biliyor musun bunu bilmiyorum. Neden devredip çekiliyor kendisi? E yani şimdi savaş dönemi belki çok paraya ihtiyacı vardı vesaire bunu bilmiyorum açıkçası işin o kısmına dair bir bilgiye rastlamadım Spirou ile ilgili okurken. Yani belki artık devam ettiremeyeceğini düşündüğü için yaptı sadece bilemiyorum yani nedenini gerçekten bilmiyorum ya da belki çok iyi bir teklif aldı bu da mümkün e, ama o günden itibaren e, yani buraya kadar geldiğine göre gerçekten çok iyi bir iş evet. yapmış olması lazım ki bugüne kadar gelmiş olsun. E, şimdi o, bu e, o tarihten itibaren de yani Dupuis'e satıldıktan sonra da e, fantazio ortaya çıkıyor. Fantasyo, şimdi *Spiru ve Fantasyo* diye maceraların Hı -hı. zaten aslında üst başlığı. E, fakat *Fantasyo* düpüye satıldıktan sonra bir e, ortaya çıkıyor ve e, *Gize* tarafından yani çizer, *Gize* tarafından e, hayat veriliyor *Fantasyo*ya. Yani işte artık 1945'te falan herhalde, bilmiyorum tam tarihini. E, sonra e, *Andre Franken* yıllarca diziyi sürdürüyor. E, i̇şte o da yeni karakterler ve onlar artık e, *Spiru ve Fantasyo*un Maceralarındaki değişmez tipler neredeyse olmaya başlıyorlar işte ya onlarla mücadele ediyorlar ya ittifak. Işte Şampinyak zaten aslında onların destekçisi. E, André Franken işte Mucit Kont e, şampinyak'ı ekliyor. Deli bilim adamı bu e, ekliyor ki bunun bayağı ezeli düşman şeklinde. E, i̇şte Fantazio'nun kuzeni Zantafio karakteri. Ee, bu dönemde ortaya çıkıyor. Sonra bir tane kad kadın gazetecisi Sekotin var. Sekotinle e, Spiro aslında e, Spiro ve fantazi çok çekişiyorlar aslında. Hı -hı. Bir yandan hem aralarında böyle bir durumlar var falan ama e, ondan sonra e, mesela fa daha fantastik öğeler de girmeye başlıyor. Çok uzun kuyruğu olan hayali hayvan Marsu, Marsu Pilami örneğin. Hı -hı. E, i̇şte bu Andre Franken döneminde. Bu seride şu an bizim elimizdeki. Bunlarda yok. Yok yani. Yok. Bunlar da işte şey devam ediyor mesela. Kont şampinyak var. Zorglub var. İşte Bayan Flaner diye bir tip var mesela. Hatta bugün şimdi ele aldığımız maceralardan bir tanesinde bunların geçmişlerinin ortak olduğunu Hı. öğreniyoruz. Meğer bunlar öğrencilik yıllarından daha mucit kişilermiş ve aralarında bir çekişme varmış. Çünkü hem şampinyak hem ee, Zor Gloop aslında Bayan Flaner'e aşıklarmış. Hı hı. Bayan Flaner ikisi hakkında da herhangi bir açıklamada bulunmamış. Ee, bu yüzden onlar çok çekişiyorlarmış. Ve bir yandan da hani işte çeşit çeşit şey icat etmeye çalışıyorlar. Hatta Bayan Flaner nükleer bir kaza geçiriyor. Oo. Falan filan. Yani böyle e, çok daha derinleşmiş Şimdi karakterler şey, artık. Şimdi böyle bu kadar anlatınca ayrıntıları hani vakıf oldukça e, çok baya hani hiç... Hikaye var burada. Çok hikaye Geçmişi ama... çok derin. Yani şimdi Tenten'le karşılaştırıyorum da Tenten'de hani Tenten'in başı o, o kadar, sonu belli evet, değildir. Evet. Tenten'in aslında hani gazete, gazeteci olması dışında ne olduğunu çok da bilmeyiz. Çok da bilmeyiz doğru. Ama, ama burada bu burada karakterler, gerçekten derin. Derin ama burada da aslında kronoloji terse doğru ilerliyor. Bu da çok tuhaf bir durum değil mi? Nasıl yani? yani? E, Spiro e, çizgi roman. ...hayatına bir asansörcü olarak başlıyor. Ama bugün artık işte düşmanı zorluk var. İşte gazeteci çeşitli işte böyle güçleri var. Yani güç değil süper güçleri yok ama işte çeşitli aletler var. Mesela uçmasına yarayan bir aleti var onun. Süper kahraman evet. olmuş yani artık. Bir tür süper kahraman var. Hep dışarıdan kullandığı aletler ve kendi iradesi, kendi gücü, dirayetiyle hı hı. bir kahraman. Süper kahraman değil o Batman anlamda. Batman gibi. Yani Batman bile süper kahraman kalır Spru'nun <gülüyor> yanında aslında. Evet. Fakat işte o anlamda kronoloji terse doğru ilerliyor. Yani biz bu karakterlerle ilgili bu derinliği günümüze yaklaştıkça ediniyoruz. Yani bunları e, Rob Bell ilk Spirou'yu e, ürettiğinde zaten bu Conte de Champignac falan diye kimse yok. Hı hı. Dolayısıyla onların hikayesi hep sonradan ortaya çıkan hikayeler. Sonradan gelen derinlikler hikayeleri. Bu da çok çarpıcı geliyor bana. Herkesin ekleyerek geliyor olması. O yüzden belki de bu kadar büyük bir zenginlik evet. var bu çizgi romanlarda. E, i̇şte bunlar... E, Andre Franken döneminde eklenen karakterler. Franken'den sonra ee, Fournier işi de devralıyor. Şimdi çizgi romanlarda genel olarak zaten böyle bir durum var. Ya mesela biraz önce Tenten dedik. Ben Tenten'i hiç sevmem bu arada. Yani Tenten'i çok... Ee, A ayrımcı bulurum insan ayrımcısı bulurum evet. yani beyaz insan çok akıllıdır geriye kalan herkes beyaz insana muhtaçtır ve zaten evet. kafası da çok zaten çalışmaz hani gibi bir ifadesi ilk var. İlk sayılarından sonra Aynen. tepki gördüğü için e, her Aynen. şey e, üslubunda birazcık değişiklik Değişik. yapmışlardı yani, ama tamamen kurtulamıyor bence. Kurtulamamış ondan. ve yani evet tenten -ten o anlamda benim yok saymak istediğim hatta bir çizgi romandır şimdi ama e, bu kaçınılmaz çizgi romanların hepsi aslında... ...toplumsal durumlardan çok etkilenen e, öykülere sahipler. Bunda da aynen böyle oluyor ve e, André Franken'den işi Fournier'e devraldığı zaman... ...soğuk savaş dönemine denk geliyor. E, dolayısıyla Spree ve Fantazio dizilerinde işte nük nükleer tehdit, uyuşturucu satıcıları, diktatörler... ...yani hani uyuşturucu ticaretiyle ülke yöneten diktatörler uh -huh. vesaireler gibi... ...bu işte herhalde Latin Amerika vesaire bir göndermeler yaparak politik ve karanlık... İçerikler hı hı. katılmaya başlanıyor. E, 80'lerin sonunda e, Tom ve Janri, yazar Tom ve çizer Janri e, bu işi üstleniyorlar. Ve onların e, devralmasıyla yani seksenlerden sonra tekrar bir ne diyelim dijital bir üsluba geçiyor. Spru ve Fantazi, işte yeniden virüsler, robotlar, zaman makinesi vesaire gibi e, konular. Fantastic konuları Bilim, kurgu, fantastik konuları Bilim kurgu fantastik. Evet bilim kurgu fantastik konuları artık 80'lerden sonra daha ağırlık verilmeye başlanıyor spru maceralarında. Ondan sonra e, işte şi, bugün ele aldığımız e, ciltleri hazırlayan yazar Morvan ve çizer Muniera tarafından e, 2004 yılında hazırlanmaya başlanıyor e, bunlar. Bunlar e, şöyle bir bilgi var grafik anlayışı ben şimdi onu ayırt edemiyorum tabii o kadarını bilemiyorum ama Franken'in anlayışını koruyan yani bu işte... E, Birçok bir karakteri ekleyen vardı ya hı hı. 1900 e, kaçtı? Ah tarihini yazmamışım o yüzden uyduracakmışım. <gülüyor> i̇şte o Franken'in üslubunu çizgi olarak koruyorlarmış. Hı hı. Ama içerik olarak da e, yine böyle bilim kurgu fantastik bir içerik var. Yani hem işte bu maceralarda e, yaşam pınarıyla o gençlik pınarıyla karşılaşabiliyoruz. Hı hı. İşte hem zamanlı bükmekle zaman yolculuğuyla. Ee, karşılaşabiliyoruz. Ee, bir yandan da mesela işte e, Tokyo'da e, jacuzzi diyecektim ya. Yakuza'larla. <gülüyor> <gülüyor> Çok ayıp oldu yakuza'lara. Neyse yakuza'larla e, kapışıyorlar vesaire. O yani... Tokyo'lu maceranın kapadı. Da... Çok güzel. Sürekli zaten gözüm değil kayıyor, Çok güzel görünüyor. Samuray kıyafetleri evet. içinde zaten hani bizim... bilek katanası var elinde. O ninja kılığında ama. Ha <gülüyor> evet. <gülüyor> o ninja kılığında. Şimdi buradaki e, hani kitapların kısaca konularından belki bahsetmek lazım. Paris sular altında da Comte de Champagne ve ee, Bayan Flaner söz konusu. Bayan Flaner işte e, aslında çok ağır hasta vesaire ama dünyaya hakim olmak gibi bir ni niyeti var. İşte çok böyle devasa robotlar icat etmiş hı hı. ve o robotlar sayesinde bir şekilde Paris gerçekten sular altında kalıyor ve inanılmaz güzel manzaralar var. Ben bu e, şimdi çizgi romanlarda genel olarak çok beğendiğim bir şey zaten. Yani Çizgi roman hani bu şey vardır ya filmlerin ya da reklamcıların çok kullandığı bir storyboard diye hı hı. bir şey vardır. Hani tek tek öykünün karelerini çıkartırlar sahnelerin vesaire. Ee, bu onunla yani o storyboard denen şeyle sinema filmi arasında bir şey bence çizgi roman. Yani ne storyboard ne sinema filmi ama ikisinin arasında bir şey. Ve ben filmden daha etkileyici olduğunu düşünüyorum. Çünkü filmi pasif olarak izliyorsun. Ama burada yani bir çizgi romanda bir kareye denk geliyorsun ve o kare seni bir tetikliyor film kafanda akmaya başlıyor zaten. Bir de arada böyle bölüm geçişlerinde çok büyük boşluk kareler evet. olur ya yani tek bir cümle olur. Bazen hiç cümlesi hiç de cümle olmaz, olmaz ama evet. bütün e, konunun nereye taşıdığını görürsün. Mesela şey Burada da Paris görüntüleri gerçekten çok çarpıcı evet işte, görünüyor. Evet çok güzel e, manzaraları var. Çok güzel çizimleri var. Paris altında böyle ölmek istemeyen adam gençlik pınarı hikayesi anlatıyor. Hı -hı. Öyle bir macera var orada. Yine mafya falan filan onun işte e, Zantafiro var. E, Zantafio var e, kuzeni onun karıştığı hikaye. <gülüyor> e, Tokyo hikayesinde işte Yakuza var ve yine böyle e, mistik şeyler var. Huduni vesaire Hı -hı. gibi e, işte böyle büyü sihir vesaire. Giriyor işin içine ee, Z'nin kaynaklarına yolculukta da Zorglub'un aslında Zorglub Şampinyak ve Bayan Flaner'in Geçmişini hmm. e, deşifre Ettikleri Morvan ve Muniera'nın e, Bir macera e, Biz bugün bunları e, Bu dört cildi birden e, Şarkıyı çalmaya başladıktan sonra Telefon eden ilk dinleyicimize armağan edeceğiz e, Onun için bir Telefon numarasını verelim. Evet 0212 343 4040. 0212 343 4040. Müzik çalmaya başladıktan sonra telefon eden ilk dinleyicimizin olacak bu dört kitap. Evet şarkımız Chitty Chitty Bang Bang filminden Dolon'u Music Box. What do you see? You people gazing at me. You see a doll on a music box that's wound by a key How can you tell I'm under a spell I'm waiting for love's first kiss You cannot see how much I long to be free Scrumptious. You people you're truly, gazing at me Scrumptious Scrumptious As a, a cherry peach parfait When, When you you're near me I'm It's so delicious, delicious. waiting Honest, truly, You're the answer to my wishes You cannot see how, how much I love I may to be free. Turn never, me never, this music ever box My yearning. heart beats so unruly yearning. because. Desen yayınlarından çıkan Spiru ve Fantazio maceralarının dört cildini bizden Beyhan Arıkan kazandı. Ee, gelelim ikinci bölümün kitabına. Ee, kitabımız İletişim Yayınlarından Çıkan Futbol Rüyası. Ee, Heinz Janisch yazmış. Ee, İtalyan çizer Evelyn Davitti resimlemiş. Çeviren de Bahar Siber yazmış. Ee, Adı Futbol Rüyası olabilir. Konusu da hani bir e, futboldan çok hoşlanan bir çocuğun e, gördüğü rüya olabilir ama aslında bu kitap e, çok da futbolla ilgili değil bence. Ya da çok derinlikleri var. Evet, diyelim. yani futbol üzerinden e, çok başka bir konuya gönderme yapıyor. O da korkularımızla yüzleşmek, Başarı, e, başarı korkusu, korkusu başta. işte önümüze çıkan engellerle yüzleşebilmek ve onların üstesinden gelebilmek üzerine e, çok e, yalın bir kitap bu. Yani hem resimleriyle hem kullanılan e, met, öyküyle. Sen bunda e, bu kitabı sanırım öyküde yani sözlerde tasarruf yapmış bir kitap diye tanımlamıştın <gülüyor> Olabilir. galiba. Bu, ama bu Haintia'nın içinde böyle bir özelliği var. Çünkü e, kral ile deniz çocuklar için 21 kısa öykü. Yani o kısa öyküler gerçekten kısalar. Evet. Yani kısa derken sözcük anlamıyla. Yani evet, yani hayku neredeyse. E, o kadar yani evet. şi şiir... Gibi zaten evet. yani çok yalın İş Bankası i̇ş kültür yayınlarından evet. çıkmıştı galiba evet, o da çok da güzel bir kitaptır. Ee, gelelim futbol rüyasının konusuna. Ee, kitabımızın kahramanı Enzo adında küçük bir oğlan çocuğu ee, ve mahalle takımında oynamaya başladığından beri her maçtan önce e, rüyalar görüyormuş Enzo. Kitap böyle başlıyor. İşte Enzo'yu uy yatağında uyurken görüyoruz. İşte odasının bir köşesinde duvarda bir futbol sahası çizimi var, yerde futbol topu var ve Enzo yatakta e, kolları bacakları oynuyor. Yani şut şut çekerken rüya rüya görüyor. Dururken şut çekiyor kıpır kıpır evet. e, yüzü falan da böyle çok tedirgin. E, o noktadan itibaren Enzo'nun kafasının içine giriyoruz ve rüyalarını görmeye başlıyoruz biz de. E, rüyasında Enzo'nun başına gelmeyen kalmıyor yani bir futbol sahasında ve karşısına işte e, kocaman kayaların arasından e, çıkmış e, karşı takımın oyuncuları. E, e, defans oyuncuları Kaya. Evet kayaların içinden çıkmışlar işte çatık kaşlarla dev gibi karşısında duruyorlar. Arkada bir kale var kalenin önünde yani asla Enzo'nun asla aşamayacağı bir kaleci duruyor. İşte bir ahtapot evet, işte kolu sekiz, kol, sekiz kol. tane e, altı tane kolu var. Yine çatık kaşlarla duruyor ve yani öyle bir bakıyor ki e, asla yani en usta futbolcu bile oradan o topu sokağamaz. E, sonra işte top bir anda e, havalanıyor bir balkabağına dönüşüyor ama dev gibi bir balkabağı. Ve az sonra enzonun kafasına düşecek işte tam kabaktan kurtuldu derken bir bakıyor bu sefer rakip takımın oyuncuları böyle dev gibi hayvanlara dönüşmüş i̇şte, zürafalar var timsahlar var aslanlar var yani en e, vahşi ortam evet yani bir adım atsa aslanlar timsahlar üstüne atlayacak yani onları seyirciler bunlar pardon oyuncular değil ee, sonra işte korsanlara dönüşüyor karşı taraftaki kişiler yine ee, çok uzun boylu bir tane oyuncu var zaten onun hızına yetişemezsin. Evet. Ee, i̇şte kay kayalar, kay duvarlar, duvarlar Tabii. örünüyor. Tam şutu çekecekken o duvar örü veriyorlar ya. Kaleye bile duvar örmüşler. Ka evet kalenin <gülüyor> içi kapalı, önü kapalı. Ee, yani böyle korkunç yani bir rüya değil aslında bu bir kabus. Düpedüz bir kabus evet. Ee, ve neyse ki kitap şöyle devam ediyor. Neyse ki Enzo'nun rüyalarında güzel şeyler de oluyordu diye. Ee, bir vuruyor topa. En sonunda top uçuyor. Kalenin içine doğruca gol oluyor. Ondan sonra da zaten uykudan uyanıyor. Ertesi sabah olmuş ve artık Enzo maça hazır. Evet, babası gelip onu uyandırıyor. Evet. Ee, yani çok kısa, çok yalın bir kitap bu. Ee, başta da dediğimiz gibi sözcüklerde gerçekten tasarrufa gidilmiş. Ee, ama anlatılan konu gerçekten hani çok, çok önemli. önemli. Yani... Benim dikkatimi şey çekti. Kitabın resimlerinde işte Enzo'nun karşısına dikilen rakiplerin yüzleri Enzo'ya benziyor gibi geldi bana. Biraz andırıyor. Ya özellikle mesela şu anda açık duran sahnede bu defans oyuncularının kaya olmuş işte kalede bir ahtapot var değil mi? Gerçekten de evet, Enzo'ya benziyor. Yani aslında korktuğu şey... Ee, tamamen kendi kafasının içinde ve kendisi yani o korkuları yaratan kişi kendisi. Kendisi evet. Ama o korkuları aşma gücüne sahip olan kişi de kendisi. Ki aşıyor zaten hikayenin sonunda evet, bunu hallettiğini yani görüyoruz. Evet yani kafasının içinde tatlı sona alıyor Zaten uykudan uyandığında gerçekten o gün o maça hazır olduğunu görüyoruz. Ee, yani... Futbol evet çocukların çok hoşuna giden bir konu, oyun oynamak çocukların hoşuna giden bir konu ama bu kitabın verdiği mesaj sadece futbol seven çocukları değil... Karşılarına Aynen. çıkan engeller karşısında hani sinme eğiliminde olan çocuklar için de gerçekten iyi bir anahtar bu kitap bence. Gerçekten ama kitabın yani bu futbol konusunu hani o kadar da es geçmeyelim bence. Çünkü çocuklara e, hele ki okul, önceki, okul öncesi çocuklara spordan bahseden kitap bulmak da öyle çok kolay bir şey değil. Yani bu iyi bir e, örnek evet. aslında. Yani ben çok fazla hatırlamıyorum işte bir takım çıkartma kitapları var e, sporcu ların <Gülüyor> yer aldığı falan filan ama e, onun dışında da çok böyle edebi bir anlamda evet. diyelim sporu konu eden çocuk kitabı yoktu ki çok önemli bir şey yaşamın evet. çok önemli bir parçası yani futbol olması ya da olmaması önemli evet. bir noktada ama spor olması çok önemli. Evet yani gerçekten çocuklar için önemli. Yani başka dillerde muhtemelen vardır ama hani yani Türkçe çevrilen kitaplar arasında benim de bildiğim çok fazla bir şey yok. Benim de yok. Bir de kitabın çevirisi de yine çok iyi tabii. Bahar Siber işi biz evet. yani Bahar Siber'i gerçekten takip ediyoruz. Takip ettiğimiz editörlerin başında geliyor Bahar Siber. Yine onun bir çalışması. Türkçe'ye kazandırdığı evet. bir kitap. Ee, çevirisi çok güzel. Ayrıca şimdi metinlere bakınca bir şey dikkatimi çekti. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Ee, metinlerin içinde yer yer bazı sözcüklerin puntoları büyük tutulmuş. Ee, yani özellikle vurgu yapılan işte kocaman kayalar gibi Hı -hı. dikiliyordu derken kayaların puntosu büyümüş. İşte bal kabağının puntosu yani karşısına çıkan bütün engellerin puntoları büyük yazılıyor yazının içinde. Bu hem okurken vurguyu güçlendiren bir şey hem Görsel olarak da hani orada bir e, farklılık yaratıyor. E, yani resim ve metin arasında gerçekten güzel bir paralellik kurulmuş bence. Evet, bir de bütün o kitabın genel yalınlığına çok uygun bir biçimde yapılmış yani böyle süslü yazılar vesaireler yoksa evet. o yazı da çok düz bir yazı karakteri evet. arada var arada yükselip alçalıyor yükselip alçalıyor evet. harfler evet. Ee, yalınlık demişken resimleri es geçmeyelim evet. resimlere kitabın gerçekten çok güzel ee, Evelin Davitt'in ee, resimlerine baktım internette çok keyifli resimler yap yani bir sürü çocuk kitabı resimlemiş. Ee, iki tanesini de kendisi yazıp çizmiş. Ee, pastel boya kullanmış. Pastel tekniği ama e, oranlar, deformasyon, işte boyanın kullanım biçimi e, gerçekten hani çok özgün ve hoş görünen resimlere imza atmış. Evet yani yüzeyleri çok iyi. Dolu boş etkisiyle vesairesiyle her şeyle çok Etkileyici bir yüzey kullanımı var gerçekten Bir de bu şeyler çok ilginç Mesela işte kayalardan çıkan defans oyuncuları çok asabi böyle hani hı hı. kötü niyetli görünüyordu ama Duvarı öğrenler mesela çok hınzır görünüyor evet. hani Böyle bir ifade bolluğu da var Zaten var. o ifadeler sanki o baştaki ee korku giderek ee yumuşuyor Çünkü ee, başta dediğin gibi korkunç ifadeler var ama yavaş yavaş e, denizdeki korsanlarda da bir gülümseme başlıyor. En sonunda zaten duvar öğrenlerin arkasından Enzo gol atıyor ve herkesin yüzünde çok güzel işte kahkahalar <gülüyor> patlamış, sevinçle alkışlayan insanlar görüyoruz. Evet, bugün yine çok güzel e, özellikle yaz için değil mi? Evet. Yani Hele bu kitap e, yaz için çok iyi bir kitap. Futbol rüyası iletişim yayınlarından ve e, desen yayınlarından Spru ve Fantazio dizisini anlattık. Bugünlük de bu kadar. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye Thank you.